Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulü'nü Muhammeden ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ee, Sevgili arkadaşlar, Fatiha suresine nihayet girişi yapıyoruz bugün. Ee, sanırım bu 6. dersimiz ama e, besmeleyi e, okuyabildik. Fatiha ile ilgili genel e, yorumlarını ve besmeleyi okuyabildik. Elmalı Hamdi Hazır'ın. Bugün de e, efendim e, yine Bismillahirrahmanirrahim deyip çünkü Besmele Fatiha için, Fatiha'ya mahsus olmak üzere e, surenin içinden bir ayettir diyordu Elmalı Hamdi Yazır. Ayrıca kendisinin dün vefat yıldönümüymüş sosyal medyadan benim de takip ettiğim kadarıyla yine rahmet dileyelim. Cenab-ı Hak taksiratını affetsin, makamını ali etsin inşallah. Makamı cennet derecesi Ali olsun. Bütün alimlerimizin, bütün üzerimizde hakkı olan eserlerini okumak suretiyle de olsa, üzerimizde hakkı olan bütün alimlerimizin, ulemamızın, cümlesinin ruhu şad olsun inşallah yerlerine allah Teala onlardan daha iyilerini daha donanımlılarını bu ümmete nasip etsin hiçbir zaman bizi alimlerimiz mütefekkirlerimiz sanatçılarımız önder insanlarımızdan mahrum etmesin inşallah Evet, e, hızlıca başlayalım çünkü e, sanırım bugün de sadece Fatiha'nın birinci ayetini bitirebilirsek başarılı sayacağım kendime. Birinci ayeti de yine besmele olmuş oluyor. E, şöyle bir meali var e, Fatiha suresinin Elmallah diye yazır tefsirinde. Hamd, o Rabbul Alemin, o Rahman Rahim, e, o din gününün maliki Allah'ın sade sana ederiz kulluğu, ibadeti, ve sade senden dileriz avni inayeti Ya Rab. Hidayet eyle bizi doğru yola, o kendilerine inam ettiğin mesutların yoluna, ne o gadap olunanların ne de sapkınların çok şiirsel ve e, hakikaten e, etkili bir e, tercüme, etkili bir meal böyle diyelim. Şimdi e, münasebat ile başlıyor bölüm. Yani besmele ile Fatiha arasındaki ilişkiyi anlatacak Elmanlı Hamdi Yazar burada yaklaşık e, efendim 6 sayfa. Evet, yaklaşık altı sayfa sadece besmele ile Fatiha arasındaki ilişkiyi anlatacak. Tabii bu arada yine pek çok e, bilgiler öğreneceğiz inşallah. Kur'an'da sureler Ekser surelerde kıssalar, kıssalarda ayetler, ayetlerde kelimat, kelimatta huruf, harfler demek ve bütün bunlar arasında zahir veya hafi, açık veya gizli, lafzi veya manevi ya açıkça metinde görülen veyahut da satır aralarında okunabilen birçok vücuddan bir tenasüb bir tam ve bir nizam-ı beli vardır. Tenazüp uyum demek arkadaşlar. Yani bu ayet niye burada geldi? Neden bundan önce bu ayet var, bundan sonra bu ayet var? E, sureler arasındaki ilişkiler, ayetler arasındaki ilişkiler e, açısından çok yönlü bir tam uyum vardır diyor e, Elmanlı Hamdi Hazır. Ve bir nizam-ı beli yani çok etkili, e, çok sanatsal bir nizam, bir düzen vardır Kur'an-ı Kerim'de ki tahlili, namütenahidir. Bunu tam anlamıyla tahlil edebilmek imkansız çünkü sonsuzdur bunun tahlili. Ve birçok ulum ve fünun ile alakadardır. Yani bunu yapabilmeniz için de bu tahlili tam hani tam demeyelim ama hakkıyla yapabilmeniz için de birçok ilimlerden, fenlerden, sanatlardan yani edebi sanatlardan bilhassa haberdar olmanız gerekir. Ve bunların akdemi nahi ve belagat ilimleridir. Yani ilk önce bu iki ilmi Nahiv gramer ilmi, belagat ilmi, Arap dili edebiyatı, edebiyat, edebi sanatlar ilmi. Bu ikisini en evvela yani hiç olmazsa bu ikisini bilmeniz gerekir. nazm Kur'an'da terkip, ee, sibak, siyak yani şimdi ne, neler var bu sanatlardan, bu işte gramerle ilgili, edebi sanatlarla ilgili neler var ee, onları söylüyor. Aşağı yukarı bir paragraf sayıyor arkadaşlar biz de Teberbüken sayalım en azından bilelim yani bakın biz böyle okuyup geçiyoruz ama burada neler var neler terkip, sibak, siyak yani bir düzen var bir defa bir e, olayın anlatılmasında bir konunun anlatılmasında bir düzen var. Sibak-siyak ilişkisi var. Yani bağlam ilişkisi var. Mantık mefhum ve fehva fehva kavram demek. Mutabakat, uyum var. Tazammun ve iltizam ile, e, tazammun ve iltizam yani e, bu ayetin, bu surenin içeriği ve gerektirdikleriyle e, ibare, işare, delalet, iktiza, İzhar, ihfa, tahkik, temsil, tasrih, kinaye bunlar edebi sanatlar arkadaşlar. Arapçadaki edebi sanatlar. İma, telmih, mantık, hikmet, maksada isabet gibi vücuhu beyan. Yani açıklarken bir konuyu açıklarken allah Teala bir ifade. Çünkü Kur'an Allah'ın ifadesidir. Bu ifade esnasında ne gibi hususlara işaret edilmiş? Ve bu bapta evvela kelamın sem'a yani kulağa, saniyen kalbe nüfuzunu temin eden, yani kulaklarımıza işlemesi, oradan akıllarımıza tabii. İkinci olarak da kalplerimize işlemesini temin eden fesahat, yani dildeki e, nasıl diyeyim kusursuzluk, kusursuzluk, halavet, tatlılık, letafet, hoşluk, cezalet, akıcılık, rikat incelik, itidal, denge, teşdit, çarpıcılık, Teysir, kolaylaştırma demek. Tefennün, sanatlı, sanatlı ifadeler. Ve teceddüt, cinaz, tenasuk. cinas çok yönlülük diyebiliriz. Tenasuk, tutarlılık. Yani bir sistem içinde sözün söylenmiş olması. Tevazün, denge, ahenk, tasarruf. Ee, dile kabiliyet yani dil konusunda hakimiyet, üslup, müsavat, itnap, icaz. Yeri geldiğinde sözü uzatıyor, yeri geldiğinde çok özgeçiyor. Ve nihayet ibda ve icaz gibi yani benzeri olmaksızın, daha öncesinde bir benzeri olmaksızın, başka bir şeyi taklit etmeksizin e, ortaya konmuş bir metin olma gibi lafsi ve manevi, mehasin ve bediyatı yani işte işte bunu geçen hafta da söylemiştik. Kur'an-ı Kerim'in lafzen muciz oluşunu anlayabilmemiz için Arap edebiyatına, Arapçaya vukufiyetimiz gerekiyor. Hem lafzi hem manevi açıdan. Manevi dediği de mana, yani içerisindeki bu lafızların ifade ettiği manalar açısından Efendim, mehasin ve bediiyatı çok pek çok güzellikleri ve eşsiz sanatları tazammun eleyen, bunları içeren vücuhu belagat ve bediiyat vardır. Yani belagat ve bedi, bedi sanatlar açısından çok yönlü bir metindir ki, delaleti vaz'iye ve lisaniye, delaleti akliye ve mantıkiye, delaleti tabiiye ve zevkiye namıyla üç nevi delaletin muhassalası olan ve mütenahiden namücenahiye giden tenasübün icmalen hissedilebilen alakalarını ifade ederler. Delaleti vaziyye ve lisaniye arkadaşlar kelimelerin asıl dil ve sözlük manaları açısından delalet ettikleri efendim anlam demek. Delaleti akliye ve mantıkiye, akıl ve mantık açısından delalet ettikleri anlam. Bir de delaleti tabiye ve zevkiye, tabii ve zevk ve sevgi, sezgi açısından. Yani bu metni okuduğunuzda hem dil açısından hem akıl ve mantık açısından hem zevki selim açısından sizi tatmin ediyor. Öyle bir metin yani. Bu üç nevi delaletin muhassalası olan, özeti olan ve mütenahiden namütenahiye giden tenasübün sonsuzdan, sonludan sonsuza doğru giden yani ilk önce insan sayabilirim, bunu içinden çıkabilirim zannediyor. Onun için benim de böyle bir iki tecrübem olmuştur Kur'an-ı Kerim'le ilgili. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'e hakim olurum onun her konudaki neye işaret ettiğini e, ka, e, yani kuşatabilirim ve e, işte e, onun ayetlerini tasnif edebilirim, içerdiği konuları, bir ayetin içerdiği konuları tasnif edebilirim zanneden kişi çok büyük bir e, işe kalkışmıştır. Yani her ayet neden bahsediyor, birbirleriyle ilişkisi inanılmaz. Yani bir beden, canlı bir organizma, Arkadaşlar nasıl sizin işte tırnağınızın ucuyla böbreğiniz arasında saçlarınızla işte ne bileyim kaval kemiğiniz arasında nasıl bir ilişki varsa nasıl bir uyum içerisinde ve birbirlerinden e, düşünün yani kaç tane unsurdan oluşuyor bu beden. Bunlar birbirlerini sonsuz kombinasyonlarla nasıl e, destekliyor ve birbirleriyle alakadar ise Kur'an-ı Kerim'deki ayetler sureler kelimeler de birbirleriyle böylese birbirlerini tefsir ediyor birbirini açıklıyor birbirini destekliyor efendim bir ayet şu konudan da bahsediyor bu konudan da bahsediyor bakış açınızı değiştirdiğinizde bir bakıyorsunuz ki o ayet aslında şundan da bahsediyormuş yani bunu kuşatmak ve ona hakim olmanın imkansızlığını e, tam anlamıyla hakim olmanın yani ben artık Kur'an'ı çözdüm hani demenin Kur'an'ın Kur'an'ın bitirilmesinin yani bitirdim tamamladım bu kitabı demenin imkansız olduğunu biraz gayret ederseniz böyle bir iki küçük deneme yaparsanız çok iyi anlayabiliyorsunuz. İşte sonsuza giden bir tenasüpün uyumun, Kur'an-ı Kerim'de sonsuz bir uyumun icmalen hissedilebilen alakalarını işte bu saydığı ilimler açısından ki bu say yukarıdan beri saydıklarımın her biri bir ilim dalı Arkadaşlar veya bir ilmin alt başlıkları efendim bunlar açısından e, tenasübün icmalen hissedilebilen alakalarını ifade ederler bu saydığımız yönleri bunlar tefsirin ruhunu teşkil eder umum için delaleti vaziyenin yani e, her bir kelime ne anlama geliyor, bu cümle ne anlama geliyor, lisan, lisan açısından yani Kur'an'ın neye delalet ettiğini bilmek. Ulema için delalet akliyenin, alimler ise akli açıdan bunu nasıl anlamalıyız buna e, e, odaklanırlar. Hava, su, üdeba ve hükema için yani e, edebiyatçıların ve filozofların seçkinleri içinde delaleti zevkiye ve fıtriyenin ehemmiyeti büyüktür. Yani e, sıradan bir insanın Kur'an-ı Kerim'i okumasıyla efendim bir alimin, bir fıkıhçının, bir müfessirin okuması arasındaki fark onun okumasıyla bir edebiyatçının çok ama havası udeba yani edebiyatta üst düzeyde olan bir edebiyatçının veya efendim bir hekimin yani hakimin affedersiniz yani bir filozofun bir düşünürün okuması arasındaki fark var aralarında fark var işte her biri için bir başka yönüyle o kişiye okuyana hitap ediyor Kur'an-ı Kerim ve tercüme ile Lisan değiştiği zaman yani siz Kur'an'ı mealinden anlamaya kalktığınız zaman bir tabi birinci ile üçüncüde de zayiat pek çok olur. Yani bir defa lisanını kaybediyorsun. Ondan sonra... Hikmeti de kaybediyorsun ve bundan delaleti mantıkıya de müteessir bulunur. Yani arada bir akli yönü kaldı Kur'an-ı Kerim'in akla hitap eden yönü. Hani onu mealden de anlayabiliriz dersiniz ama orada da bir etkilenme, bir eksilme söz konusudur. Efendim tercüme ile halletmeye kalktığımızda. Gelelim Besmele'nin siyak ve sibak açısından. Tabii Siyak söz konusu değil çünkü öncesi yok. Ama Sibak kendinden sonrasıyla ilişkisi açısından e, neler söylüyor Elmanlı Hamdi Besmele'nin cazibe-i yani onun e, e, Besmele'nin hani bunu çok işledik önceki bölümlerde. Oraları e, izleyenler veyahut da metni okuyanlar e, bilirler. E, Besmele bize bir ilişki kurdurur. Arkadaşlar Besmele'deki B sizin o anda ki durumunuzu Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismine bağlar. Bir taalluk, bir alaka kurar. Alaka bağ kurar. Besmelerin cazibeyi taallukundan hariç hiçbir şey tasavvur olunamayacağından sureti umumiyede Fatiha'nın da onunla münasebeti derkardır. Ortadadır yani. Besmele ile Fatiha okuyorum, Fatiha yazıyorum, hamd ediyorum, Kur'an'a başlıyorum. İlaahi gibi. Yani Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediğimizde Besmele'nin Fatiha ile ilişkisinde de bir defa çok açık. Fatiha'ya Besmele ile başlıyorum demiş oluyorsunuz. Fakat işte bununla bırakmıyor elmalı. Çünkü o... Bundan başka sureti hususiyede dahi münasebatı kaviyeleri vardır. Çok güçlü bir ilişki vardır Besmele ile Fatiha arasında. O kadar vardır ki Besmele'yi ondan bir ayet farz edebilirsiniz. O kadar Fatiha ile uyum içerisindedir ki Besmele, Fatiha'dan bir ayet gibidir diyor. Evvela nazım ve fasıla münasebeti, yani cümlelerin gelişi, terkibi ve fazla son ayetin sonundaki Hani e, her bir vakıftaki harfler. Fatiha'nın fasılası mim ve nun harfleriydi. Besmele de öyle. Bismillahirrahmanirrahim mimle bitiyor. Saniyen müfredat münasebeti. İçerikleri Besmele'nin içeriği ile Fatiha'nın içeriği arasında birazdan değinecek. Çok ciddi bir ilişki var. Salisen icmal ve tafsil ile bil vücuh mana münasebeti. Yani adeta Besmele'de İcmalen söylediğimiz şeyi Fatiha tefsir ediyor gibidir. Dolayısıyla çok yönlü bir mana münasebeti vardır. Bir kere Besmele'deki cazibe-i rahmete Fatiha'nın bir cevabı şükran olduğu ilk nazarda görülmektedir. Çok etkileyici bu. Besmele de cazibe rahmet var. Yani bir rahmeti çekmeye çalışıyoruz. Cenab-ı Hak'ın rahmetini yanımıza almaya çalışıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi senin Rahman ve Rahim olan isimlerine sığınarak ben bu işe girişiyorum demiş oluyoruz. İşte o rahmeti celbetme celbetmeyi sağlıyor besmele. Rahmeti yanımıza almayı sağlıyor. Fatiha'da elhamdü ile başlayarak bu rahmete bir şükran bir cevabı şükran olduğu ilk nazarda görülüyor. Bu ise aralarında hafi bir kemali ittisaldır. Yani ilk bakışta görülmeyen, lafızda görülmeyen gizli bir mükemmel bir bağ, mükemmel bir uyumdur. Yani Bismillahirrahmanirrahim'den sonra elhamdünün gelmesi mana itibariyle mükemmel bir uyumdur. Sonra Fatiha Besmele'nin bir beyanı bir inkeşaf-ı beligidir. Belirlidir. Yani adeta Fatiha Besmele'nin bir tefsiri, bir açıklaması gibidir. Tabi ben burada özet geçiyorum arkadaşlar. Bazı yerleri atlıyorum. E, sayılar var mesela kelime sayıları, ayet sayıları ile ilgili yorumları falan var. Oraları geçiyorum. Çünkü baş etmemiz imkansız yani metnin tamamını. Manaya gelince Besmele bize bir nispeti izafiye, iki nispeti vasfiye ve başında bir nispeti taalluk ile bunu anlattık ama şimdi tekrar hatırlayalım çünkü bu ifadeleri evet biz bunu konuşmuştuk diyecek kaç kişi çıkabilir şu dinleyenlerin içinde. Yani sizi şey yaptığım için değil eksik gördüğüm için değil ben de olsam öyle çünkü ağır bir metin hakikaten. Nisbeti i izafiye neydi? Bismillah ifadesi Allah'ın adı yani bir isim tamlaması var burada. İki nispeti vasfiye, iki tane de sıfat tanımlaması var. Nasıl Allah? Rahman olan Allah. Ve ikinci sıfat tanımlaması Rahim olan Allah. Ve başında bir nispeti taalluk. Ve bütün bunların başında da, şuradan bir rahatsızlık oldu. Ve bütün bunların başında da arkadaşlar B harfi celi ile bir bağ kuruyor. Yani iki sıfat ve bir isim tanımlamasıyla tanımladığımız Allah Teala'yı o anda yaptığımız iş Allah Teala'nın ismine affedersiniz, O anda yaptığımız işe bağlamaya çalışıyoruz. Ve nihayetinde muzmer, muzber yani örtülü ve tevhidi mutazamın bir nispeti tamme. Sona erdiğinde de açık cümlede açıkça olmayan, görülmeyen tam bir tevhid efendim tevhidi içeren affedersiniz, bir nispeti tamme mükemmel bir Bağ, mükemmel bir ilişki e, kurmamızı yardım ediyor. Yani ne yapmış oluyoruz çünkü biz Besmele ile? O anda yaptığımız işi Allah Teala'nın Rahman ve Rahim olan ve Allah olan yani e, ismi cami olan Lafzatullah'a bağlamış oluyoruz. Bu da bizim tevhid inancımızın bir göstergesi. Yani demiş oluyoruz ki Ya Rabbi işte bunu daha önce de söyledim. İşte ben yiyiyorsam, içiyorsam, çıkıyorsam, şu arabaya biniyorsam işte ne bileyim bir kitap okuyabiliyorsam bunu anlayabiliyor. Hep bunlar senin bana olan e, lütufların sayesinde senin Rahman ve Rahim isimlerinin tecellilerine sığınarak, bunun bilincinde olarak, senden geldiğini bilerek ve yine bu yaptığım işin senin huzuruna dönmesini temenni ederek ben bunu yapmış oluyorum demiyor, diyoruz ki Besmeleli bu tam bir tevhid inancının göstergesidir. Orada Allah, Errahman, Errahim sıralamaya bakın şimdi. Lafzatullah var, sonra Rahman var, sonra Rahim var. Husustan umuma inbisat eden bir ismi sıfatı ile mezkür iken husustan umuma yani daha özel olandan daha genel olana doğru bir e, açılan, gittikçe açılan bir isim ve sıfat ile mezkür iken biz ezelde olduğumuz gibi efalimizle beraber mahzuf ve muzmer idik. Yani şimdi biz arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim dediğimizde biz var mıyız orada? Diyor. Biz orada mahzufuz. Orada biz yokuz. Yani bak eğul yok, ul yok. Yani öznesi yok cümlenin. Yüklemi de yok biliyorsunuz bu cümlenin. Hani kim diyor bu besmeleyi? Ve ne, nereye bağlıyoruz? Besmeleyle ne yapıyoruz? Biz orada gizliyiz. Daha doğrusu Allah var, biz yok. Yani bu cümlede Bismillahirrahmanirrahim cümlesinde Allah var, biz yokuz. Kâneallâhü velem yekumme'ahû şey Çünkü ondan evvel bu taalluk ile izafeti ilahiyeye sarılmamış idik. Yani bir insan besmeleyi söylemeden önce Bismillahirrahmanirrahim demeden önce yok kendisi. Çünkü kendisini Allah'a nispet etmedi henüz. Bismillahirrahmanirrahim dediğimiz zamandır ki bu taalluk hasım oluyor. Yani kendimizi bunu söyleyen kişi olarak Rahman ve Rahim olan allah Teala'ya izafe etmiş oluyoruz. Onun kulu olma sıfatını ifade etmiş oluyoruz ve onun yardımını dilemiş oluyoruz. Fatiha'da bu taalluk hasıl olmuş ve Fatiha'da mehat teşekkür, teşekkür ifadesiyle bizim zuhurumuza vesile vermiştir. Yani biz ancak Bismillahirrahmanirrahim dediğimiz zaman dedikten sonra biz ortaya çıkmış oluyoruz. Orada bir söyleyen oluyoruz. Filvaki Fatiha bir şükran ile başlıyor. Ve biz gıyabi bir izafet rabbaniye ile ibtidaen alemin içinde sahayı vücuda atıyor ve o sırada Rahman Rahim bir daha tecelli ediyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmaner Rahim. Diye bir daha tecelli ediyor ve tebliğ-i ile hakikatleri tebliğ ederek bir iki devreyi tehzipten sonra ledünni bir teklifin icabını sezecek kadar şuurumuzu terbiye ve talim-i kelam ile iltifat ederek Allah'ı ve kendimizi tanımak için bizi gıyaptan şuhuda getiriyor ve işte o zaman ne demiş oluyoruz? İyyake budu ve iyyake nestaîn. Biz nerede ortaya çıkıyoruz arkadaşlar? Bu cümleye kadar biz ortaya çıkmamış oluyoruz. Biz nerede ortaya çıkıyoruz? İyyake budu ve iyyake nestaîn cümlesinde ortaya çıkıyoruz. Böylece bir akdi biat yaptı bak. Çünkü bu ne demekte? Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz demekte bir at gibiyat yaptırmak üzere bize hakkı kelam vermiş oluyor Cenab-ı Hak. Ve biz de bütün vicdan ve bütün yani çünkü orada ne na'budu diyoruz. Ederiz, sana kulluk ederiz, senden yardım dileriz yani bir topluluk adına konuşmuş oluyoruz. Bütün vicdan ve mütekellim olarak söze başlayıp bu akdi yapıyor ve o nispeti taalluku yani en başta besmele ile kurulan, Bağı böyle ezeli bir rahmet ile laezeal bir mukavveliye içtimaiye ve hukukiye rapt ediyoruz. Yani başlangıçta besmeleyi söylediğimizde biz bir efendim e, ne yapmış oluyorduk? E, ezeli bir rahmete yapışmış oluyorduk. Ona yapışarak laezeal bir mukavveliye içtimaiye. Yani çünkü iyya bu ve iyya kenesainde bir nihayet yok. Sonsuza kadar verilmiş bir söz yani bizim hayatımız varlığımız devam ettiği sürece verilmiş bir söz böyle bir mukavele ile efendim, ona rapt ediyoruz bu baştaki rahmeti ve o vakit bizim de nesta'in derken Senden yardım dileriz derken bir irade-i cüziyemiz ortaya çıkıyor. Bir şey dile dilemiş oluyoruz bakın. E, ve inşa-ı inşa talebe hak ve selahiyetimiz olduğunu anlıyoruz. Yani Allah'tan bir şey dileyecek makamda olduğumuzu görüyoruz arkadaşlar. Yani bizim bir irademiz var ve Allah Teala bizi kendisine muhatap alıyor ve onun huzuruna çıkıp ondan bir şey isteyecek e, mertebeye yükselmiş oluyoruz. İyyâke na'budü ve iyâke niste'inle ve derhal ne yapıyoruz? Hemen isteğimizi söylüyoruz arkadaşlar. İhtine sırâta müsteqîm, sırat lezîne en'amte aleyhim, gayril mağdûbi aleyhim ve le duasıyla huzur-i de ahzı makam ederek, bir makam edinerek kendimize ilâ nihâye söylüyoruz. İşte İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in ihtinâs sıratel müstekîm sıratel lezine enamte aleyhim ezeli, ebedi, bütün muadeleyi hayat bunun içindedir. Hayat dengeleri, bütün hayattaki dengeler bu cümlenin içindedir. İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. İhtinâs sıratel müstekîm bizi sıratı ı müstakîme ilet. Basit birkaç cümle gibi görünen Fatiha, hilkatin, halıkın, mahlukun bütün serairini toplayan serair sırlar arkadaşlar, yaratılışın, yaratıcının ve yaratılmışın bütün sırlarını toplayan bir kanunu küldür. Baştaki üç ayet ile sondaki üç ayetin, baştaki üç ayet Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki yavni. Ve sonraki üç ayeti yani rabıtası olan bu bir ayetle yani İyak enbudu ve İyak enistayin ayetiyle afedersiniz. Baştaki üç ayet besmele de dahil, ee, besmele de dahil, evet, fatihada öyle. Ee, evet, şöyle. Benim anladığımı söyleyeyim. İnşallah yanlış değildir. Tekrar yanlış olduğunu fark edersek düzeltiriz. Baştaki üç ayet. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevm Sondaki üç ayet. İhtinas sıratlar müstekim. Sıratallezine en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim. Veladdaallin. Bu üç ayeti birbirine bağlayan. İyya ke ve iyya ke İşte bu e, sondaki üç ayetin rabıtası. Bu üçünü birbirine bağlayan. Bu bir ayetle yani اِيَّاكَ نَعْبُدُ ve اِيَّاكَ نَسْتَعِينَ ayetiyle Fatiha böyle na mütenahî üstü bir muadeleyi vücudu tescil etmiştir. Yani varlığın bütün dengelerini bu bir ayetle ifade etmiştir. Yani biz niçin varız arkadaşlar? Varlığımız e, hayır yolunda nasıl devam edebilir? اِيَّاكَ نَعْبُدُ ve اِيَّاكَ نَسْتَعِينَ yalnızca sana kulluk ederek ve yalnızca Senden yardım dileyerek Ya Rabbi ben bu hayatı, bu varlığı yürütebilirim, sürdürebilirim. İşte e, ondan sonra da dileklerimizi söylüyoruz. Fatiha'daki bu ruhu, bu şu bu dengeyi, bu ruhu, şu hadisi kutsiyi ne güzel beyan etmiştir. Bu çok meşhur bir hadisi kutsidir. E, biz de tekrarlayalım burada arkadaşlar. E, Rabbimiz bu hadisi kutsi de buyuruyor ki, hadisi kutsiyi biliyorsunuz. Lafzı peygamberimizden yani Kur'an'da geçmiyor ama manası Cenab-ı Hak'tan ve Cenab-ı Hak orada konuşan Cenab-ı Hak'tır. Fakat Kur'an ayeti değildir. Hadis olarak rivayet edilmiştir. Burada Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ben Salat suresi olan Fatiha'yı benim aramla kulum arasında yarı yarıya taksim ettim diyor Rabbimiz. Yarısı benim ve yarısı kulumundur ve kulumun istediği hakkıdır. Yani kulum istediğini alacak. Aleyhisselatu vesselam efendimiz de bunu şöyle beyan buyuruyor. Kul elhamdülillahi rabbil alemin der. Allah da kulum bana hamd etti der. E, şunu söyleyeyim arkadaşlar. Biz dünyada birbirimizi överiz, birbirimize iltifatlar ederiz. Çoğu zaman bunun karşılığını beklemeyiz zaten de alamayız da. Yani fark edilmez bile. Hatta bazen Yanlış bile anlaşılabilir. İşte yağcılık denir, ne bekliyor acaba denir. Yani her şey olabilir. Ama Allah Teala ile bizim aramızdaki ilişkide arkadaşlar hiçbir yapmacıklık yoktur. Yapılamaz zaten öyle bir şey. Dolayısıyla biz canı yürekten elhamdülillahi rabbil alemin, Rabbim sana hamd olsun dediğimizde Cenab-ı Hak hemen kulum şu kulum bana hamd et. Der. Ve Allah biliyorsunuz arkadaşlar Allah Teala katında e, gerçekten onun için yaşamak e, hepimizin hayattaki en büyük ereği olmalıdır. En büyük amacı olmalıdır. Ben kendime söylüyorum en başta. E, çünkü e, insanları mesela işte memnun etmeye çalışırsınız. Ailenizi, iş arkadaşlarınızı, evlatlarınızı, arkadaşlarınızı, dostlarınızı, eşinizi dostunuzu memnun etmeye çalışırsınız. Hatta bazen yani ben e, yaşıyorum arkadaşlar bunları. Doğru yapacağım derken yanlış yaparsınız. Yani onu memnun etmek için yaptığınız veya ona iyilik olsun diye yaptığınız şey bir bakarsınız ki yanlışmış. Zarar da verebilirsiniz. Ve bu sefer bütün iyi niyetinize rağmen orada e, çok zor durumda kalabilirsiniz. Ama Allah Teala katında arkadaşlar. Eğer yaptığınız her şeyi biz besmele ile ve niyetlerimizle Allah'a bağlayabilirsek yaptığımız her şeyi, arkadaşlar o zaman bilin ki bir toz kadar, buna zerre deniyor, toz tanesi. Gözle görülmeyen bir toz tanesi kadar da olsa hiçbir iyiliğimiz asla boşa gitmeyecek. Allah kapanıyor. Yaptığımız her şey bakın, elhamdülillahi rabbil alemin der kul, Allah da kulun bana hamd etti der. Allah kulum beni sena etti, övdü der. Kul maliki i der. Allah da der ki kulum beni temcid etti, yüceltti der. Ve buraya kadar benim yani malik sonuna kadar Fatiha Rabbimizin hakkıdır. Onu anlatıyoruz orada. kenan budu ve iyyyâke senin kulumla benim aramda bir sözleşme. Surenin ahiri ise sade kulumundur. İhtine al müsteqim, sıratel lezine el amte al aleyhim, gayril mağdubi aleyhim velad ve kulumun istediği hakkıdır. Kulun istediğini alacaktır diyor. Fatiha işte arkadaşlar böyle eşsiz bir duadır. Eşsiz bir duadır. Yani bunu her zaman yeri geldikçe söylüyorum. Böyle işte şunun için ne oksak? Her şey için Fatiha okunur arkadaşlar. Hastalık için, şifa için, sıkıntı için, rızık için. Yani ne istiyorsanız, ne istiyorsanız. Fatiha bir e, kuşatıcı, kapsamlı bir duadır. La salate illa bi fatihatil kitap daha önce geçti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fatihasız namaz olmaz buyuruyor. Onun için her rekatta Fatiha okunur. Unutulduğu zaman... Seyir secdesi yapılır biliyorsunuz. E, efendim e, şimdi e, bir nükteye temas edelim. Yani hep böyle ümit değil de biraz da arada bir sorumluluk da verelim. E, der ki ulemanın çoğunluğu arkadaşlar hiç olmazsa Fatiha'da Fatiha'yı okurken hiç olmazsa İyyâke Na'budu ve İyyâke Neste'in cümlesinde Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğumuzu hatırlamamız gerekir. Aklımızda onu tutmamız gerekir. Çünkü sizi hani takıntılıysanız bu konularda beni bana kulak asmayın. Ama hani hiç bunu duymamışsanız bir kere olsun duymanız güzel bir şey. E, çünkü İyia Kenabudu ve İyia Kenestayinde biz şöyle demiyoruz bakın. Yalnız Allah'a kulluk ederiz ve yalnız Allah'tan yardım dileriz demiyoruz. Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz diyoruz. Yani zamir kullanıyoruz derler ki işte alimler bunu söylerken aklınızdan kimin geçtiğine çok dikkat etmeniz gerekir. Onun için Fatiha'yı gafletle okumamak gerekir arkadaşlar. Olabildiğince. Fatiha'nın bizzat kendisindeki sevki bir sevki talimdir. Fatiha'nın kendi içine baktığımızda diyor o gidişat Fatiha suresinde ayetlerin gidişatı bir sevki talim. Yani bir eğitim eğitiyor bizi. Bir şey öğretiyor bize Fatiha. Nitekim bir ismi de talim mesele idi. talim mesele bir şey istemenin öğretildiği sure demek. Bunun en büyük karinesini siyak-ı kıraatte yani e, okurken işte bağlamda ve bilhassa ismi Rabbike emri buluruz. Bundan başka esbab-ı nüzülde rivayet ettiğimiz hadiste dahi kul emri vardı. Bunun için bazı müfessirin başta, Böyle söyleme alimde kul emrinin mukadder olduğunu zikretmişlerse de, yani bunun en başında böyle parantez içinde bir ul yani deki emrinin olduğunu söylemişlerse de bazı alimler muhakkikin yani derin araştıranlar bu takdire hacet kalmaksızın sade siyak üslubun bu talimi iş ara kafi olduğunda musrdirler. Yani e, illa başında bir söyle işte deki Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur diye başında de ifadesinin bulunmasına gerek yok. Şeyin akışı, surenin akışı zaten bize bunun öğretildiğini gösteriyor. Yani burada bir biz e, burada Cenab-ı Hak bize bilgi vermiyor. Yani hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Peki kim söylüyor bunu? Kim söylüyor? Yani Cenab-ı Hak bana diyor ki Allah Teala'nın, Rabbül Alemin olan Allah Teala'nın e, sana uygun gördüğü her şeye hamd edecek bir ilişki içinde onunla diyor. Hamd'ı öğretiyor, hamd'ı emrediyor aslında ama emir cümlesi olmaksızın. E, burası aslında e, edebiyatta da çok önemlidir. Yani şöyle derler ben edebiyatçı değilim ama biraz öğrenmeye çalışıyorum işte bir öğrenci sayılabilirim ancak. mesela bir metin bir metinde işte buradan şunu anlayacaksınız diye anlaşılması gereken şey söylenmez. Ama o metin öyle bir inşa edilir ki okuyucu zaten onu anlar. O yüzden mesela işte hocamın hep söylediği anlatma göster. Mesela bu bir şeydir bilhassa kurgu metinlerinde efendim çok başarı yani o metnin başarısını gösteren bir şeydir metnin işte çok fakirdiler mesela işte şu bir aileden bahsediyorsunuz çok fakirdiler demek yerine işte diyelim ki sofraya oturdular zaten iki tabakları vardı ve işte eee birine şunu koydular, birine bunu koydular. Herkes aynı tabaktan yemeye başladı. Zaten başka tabakları yoktu dediğinizde yani siz bir sofra tarif ediyorsunuz. Oradan onun fakirliğini anlıyorsunuz. Hatta bu bile başarılı olmadı. Çok daha etkili örnekleri var bunun edebiyatta. Yani diyor bakın Elmanlı Hamdiyesi Allah Teala bize bu kelam ile ilim ve iman telkin buyurmuş ve bu telkini bir emir ile yapmayıp hal ile yap anlatmıştır. Yani bir ben size anlatıyorum. İşte hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur, o Rahmandır, Rahim'dir, din gününün malikidir. Bilgi veriyor yani. Ama bu bilgi, bu bilgiden biz neyi anlıyoruz? Cenab-ı Hakk'a böyle iman etmemiz gerektiğini. Onu böyle kabul etmemiz, onu onu kendi içimize yerleştirirken bu çerçeveyle bu bilgilerle yerleştirmemiz gerektiğini anlıyoruz çünkü ilim ve imandan evvel hakkı huzurumuz yok idi yani biz daha yokuz bakın bismillahirrahmanirrahim de yokuz elhamdülillahi rabbil alemin rahmanirrahim maliki yokuz buralarda biz konuşmaya başlıyoruz ilim ve imandan evvel hakkı huzur hakkı huzur ne huzurda bulunma hakkımız öne çıkma bir şey söyleme Hakkımız yok idi ki sarihen hitap et. Daha biz yokuz yani. Zira Besmele'de biz zahiren mevcut değildik. Bununla beraber Allah'ın zatı değil ismi huzurundaydık bir de. Yani Rahim demiyoruz biliyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Binaenaleyh Fatiha'nın iptidasında marifetullah'a müteallik olan 3 ayet tamamen gaybane bir ihbardır. Yani bir bilgi veriyor allah Teala. Gayptan bize bir bilgi geliyor. Allah, hamd, Allah öyledir ki hamd ona mahsustur, rahmandır, rahimdir, din gününün malikidir. Ve mütekennimi de gayiptir. Bunu kim söylüyor? Hu ve o söylüyor. Bunda alemin sigasıyla zevil ukule bir tembihi beli de vardır. E, Rabbül alemindeki alemin ifadesi akıl sahiplerine böyle beli, çok sanatkarane bir e, ilkazzda bulunur ki bu üç ayetin mazmununu düşünüp anlayan bir kimse akıl ise akıllı biri ise aleminin ne olduğunu bu alemlerin ne olduğunu ve kendi ruhunda onun nasıl tecelli ettiğini teemmül ederek düşünerek ve mebdenme adı nazardan geçirerek yani bütün alemler ne demek? ben bu bütün alemler içinde benim yerim neresi, bütün alemlerin Rabbi ise Allah-u Teala ben burada neredeyim ve efendim bütün bu geliş nereden, gidiş nereden, başlangıç neresi, son neresi bu alemlerin işte Mebde'yi, Me'ad'ı nazardan geçirerek şuurunu, basiretini topladığı zaman yani ne diyorum ben bunu dikkatle e, okuduğu zaman ve ancak o zaman Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yılmiddin ihbar-ı gaybanesinin yani bu gayipten gelen bu bilginin hak bir kelam olduğunu anlar ve derhal Allah'ı zahir ve batında hazır ve nazır bulur. Bütün alemlerin Rabbi senin iç aleminin, ruhlar aleminin, cinler aleminin, senin düşünce aleminin, senin kalp aleminin yani alemlerin ne olduğu zaten tefsirde uzun uzun tartışılmıştır. Hani e, bizim bildiğimiz bu evren içerisindeki işte böcekler alemi, kuşlar alemi, ağaçlar alemi filan diyoruz, bitkiler alemi falan diyoruz. Bunların bunlar mı? Yoksa efendim bütün bu bildiğimiz evren gibi birçok evreni mi kastediyor böyle mi var? Efendim e, Allah Teala bu konu e, sonu gelmeyecek bir tartışmadır. Çünkü Allah Teala kendisi açıklamıyor bu alemlerle ne kastettiğini. İşte akıl sahibi biri. Alemlerin Rabbi Allah dediği zaman bütün düşüncelerin düşünce dünyasının, ruh ve his dünyasının, duygu dünyasının, kendi iç dünyasının, bütün ilişkilerinin hepsinin Rabbi, hepsine vakıf, hepsini bilen, nereden geldiğini, nereye gittiğini, senin bu alem içindeki seyrini bilen bir Rabbi e, teemmül eder, anlar. Ve onu yanında hazır ve nazır bulur. Bulunca da yani onu böyle idrak edince budu ve İyyâkenesler. Sen bütün alemlerin Rabbi isen ben başka kimden yardım isteyebilirim ki? Sen bütün alemlerin Rabbi isen kimden başka, başka kime gidilir? Yani en büyük efendi her şeyin sahibi isen. Onu bulunca da İyyâkena'budu ve İyyâkenesler diye ona hitap ve arzu, ahdü, hacet yapabilir. Bunun için Fatiha edebiyatı Arab, Arabiye'de, Arap edebiyatında gayiptan hitaba iltifat denilen, yani cümle üçüncü tekil şahısla başlamışken sonra ikinci tekil şahısa dönüyor. Konuşan orada huveydi ama İyyâke da K oldu. Muhatap, yani allah Teala muhatap oldu. Halbuki gayip sigasıyla konuşmuştu. Efendim bir üslubu belagatın temini için taraf ilahiden sarih bir emri, ben ve biz gibi sigayı tekellü bile sarih bir hitabı ihtiva etmeyerek, Efendim, ve كَانَ لِبَشِرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ illa وَحْيَنْ اَذْ مِنْ وَرَاءِهِ Şura suresi 51. ayet, e, Hiçbir insan Allah Teala ile, Vahiy ya da perde arkasından olmaksızın konuşamaz, yani ona doğrudan hitap edemez. Ayetinin mazmununu talim ve tebliğ eylemiştir. Buna Fatihanın kendisindeki sevgi, yani o kendi içindeki akışı, bir sevgi talim ve üslubu üslubu telkin olmuştur. Yani bir şey nasıl öğretil bir şey nasıl söylenir, sözün gelişi nasıl olmalıdır. Bir niyaz yapacağınız zaman, bir talepte bulunacağınız zaman bunu hangi Sırayla ve üslupla yapmanız gerekir e, diye Fatiha'nın bizzat kendisi bize bunu öğretmiştir. Hülasa, şimdi burada başka e, ilişkilere de değindikten sonra Besmele ile Fatiha arasındaki başka ilişkilere de temas ettikten sonra Hülasa, sanki Besmele bir taç. Kur'an bir vücudu ekmel, mükemmel bir vücut. Besmele bir taç. Fatiha onun başı, o vücudun başı. Elhamdül bu baştaki sima, yüz, rahmet ve hidayet bu simanın göz bebekleri, dünya ve ahiret menazırı, bu simanın bu gözlerin gördüğü yer, manzarası baktığı yer, ubudiyet ve istiane lisanı, kulluk ve yardım isteme bu vücudun, bu varlığın konuşması, tevhid ilahi ruhudur. Tevhid inancı da bunun ruhudur. O suretle ki bütün ledim niyat vücut onun lebi beyanından sunu ederken o taçtan, o simadan, o gamzelerden de onun ruhu okunur. O sima, sima-i Muhammedi, Muhammed'in siması, o vücut tecelli-i ilahidir. Kelam kelamullah, mübelli rasulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulühü diyor. Böylece arkadaşlar Besmele ile Fatiha arasındaki ilişkiyi e, özetlemiş oluyor Elmalı Hamdi Hazır. Müsaade ederseniz ben burada bırakmak istiyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ile haftaya başlarız. E, hem biraz... E, Vakit sıkıntım var bugün hem de e, ortada bırakmış olmayalım diye haftaya Allah nasip ederse Elhamdülillahi Rabbil Alemin'den başlamak üzere. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı akşamlar hepinize.